Artık pasta yok Akata fare Bir sabah banyodaki teraziye çıktığında Küçük bir çığlık atmaktan Kendini alıkoyamadı Olamaz olamaz Yine artık pasta yok dönemim geldi işte Dedi Kesinlikle öyle Korkarım bu seferki uzun sürmek zorunda Diye içini çekti anneleri Farecikler de içlerini çektiler bu söz üzerine. Pasta yok dönemlerinde annelerinin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlardı çünkü. Huysuz, mutsuz ve tek kelimeyle çekilmez olurdu. En kötüsü ise bu dönemlerinde hiç tatlı şeyler pişirmemesiydi. Ne kek ne puding yapardı. Elbette pasta da yapmazdı. Genellikle böyle dönemlerinde daha çok egzersiz yapması gerektiğini de karar verir ve bu yüzden her gün okula kadar yürüyüp farecikleri okuldan alırdı. Bu dönemin haftalar sürdüğü olurdu. Bütün bunları düşününce iki gün sonra fareciklerin annelerini mutfakta şarkı söyleyerek pasta yaparken gördüklerinde neden şaşırdıklarını tahmin edersiniz. Canlarım artık yaramaz küçük fare olmak dönemi bitti. Sana yardım edebileceğim bir şey var mı anneciğim dönemi başladı. Yakında bebeklerimiz olacak. Meğer bu yüzden terazi kilo aldığımı gösteriyormuş. Şimdi güzelce uykunuzun tadını çıkarın. Çünkü çok yakında gecenin ortasında uyanma dönemi gelip çatacak hepimiz için.